Ha dostum başladı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Aman efendim hoş geldiniz vay vay vay. Uy, uy, uy, uy, uy. Aa, ne oldu kardeşim? Ne olacak birader? Vücudumda öyle bir ağrı var ki... ...sanki vücudumda deprem olmuş... ...bütün eklem yerlerimde artçı şoklar devam ediyor. A Galiba sen nezle olacaksın birader. Nezle mi? Yahu bunca ağrıya o kadar narin bir hastalık az gelir, ay ye Öküz gribi oldum galiba ben. <gülüyor> öküz gribi mi? Hay Allah Karagöz'üm, nereden uydurursun böyle şeyleri? Kuş gribi kuştan bulaştığına göre, öküz gribi nereden bulaştı sana? Senden bulaştı herhalde, ah. Oh. Her gün burnumun dibindesin kerat Ben öyle bir hastalık geçirmedim, uydurma Karagöz'üm. Öyle bir hastalık geçirirsen, bulaştırmak için can atarsın valla. Hacı Bat, gerçi sen deli adamın tekisin. Sen bana deliliği de bulaştırırsın. Senin içtiğin Kaptan su, saçını taradığın taraktan uzak durmak lazım. Maazallah bana da bulaşır deliliğinden. Delilik bulaşıcı değildir de, birader. ...delilik bulaşıcı olsaydı senin oğlanı okula değil tımarhaneye yazdırırdık. Seni tımar etsinler tımarhanede. Ay, ay, ay, yok, yok, yok, yok. Ya Karagöz'üm sen hiç iyi gözükmüyorsun, bir hap yuttun mu bari? Yuttum yuttum, bizim hanımla dünya evine girdiğimden beri hapı yuttum ben ah. Öyle değil birader, yani bir ilaç filan içtin mi? Ha, sizin evde yoksa bizim evde var. Ne olur ne olmaz diye fazla fazla almıştım. ...bir hastalığım olursa hemen içeyim diye. Sizin evde olursa böcek ilacı olur. O sana iyi gelir ama bana uymaz birader. Hastasın filan ama maşallah yine eski gözsün. Hala laf yarıştırıyorsun benimle. Yarıştırırım. Uyuyuyuyuyuyum vallahi. Oturabiliyorum ya, ya Karagöz bu böyle olmayacak. Hadi sen git evine istirahat et biraz istersen. Evde ben iyice hasta olurum birader. Aa, bizim hanım durmadan iş yaptırıyor bana. Aramızda kalsın. Geçen gün bulaşıkları yıkattım bana, öyle zoruma gittik. Niye zoruna gidiyor efendim, ne güzel işte hanımına yardım etmişsin, evlilik müşterektir. Ben de hanımıma yardım ederim. Geçen gün tüm evi baştan sona sildim, süpürdüm efendim. İyi iyi, haftalığın ne kadar senin? Ne haftalığı yahu? Ev temizliği haftalığın, bize de gel temizliği, haftada bir alayım seni. ya ne diyorsun Acıvan, erkek adam öyle bulaşık temizlik yapar mıymış hiç? Yapar, yapar efendim. Haa bak sana ne diyeceğim, geçen gün ilanını gördüm belediye ahşap boyamacılığı üzerine kurs açıyormuş. Senin elin boyaya sanata yakındır. Kursa git boş zamanını değerlendirirsin istersen. Ben ahşap boyamacılığı kursuna gideyim. Amma işgüzelsin Hacı bak. O kadar meraklıysan sen git ahşap boyamacılığına. Ben ahşap oymacılığına giderim. Ya, senin elin yatkın mıdır ki ahşap oymacılığına? Yakındır, yatkındır. İleride senin üzerinde tatbik ederim. <gülüyor> ...ne de olsa sen Gürgen gibi adamsın. Sulusun birader, sulusun sen. Doğru suluyum ama benim kurum da çok makbuydur. Adama bak ya, hastayım diyor neşesinden geçinmiyor. Ben ki hastayım hacı ama seni görünce düzelmeye başladım. Valla aspirin gibi adamsın. Ee, ne oldu sana verdiğim kitaplar okudun mu bari? Kitapları mı? Hmm, kitapları okudum, okuyorum. Okuyor olmam ama... ...okuyor olmam an meselesi. Dolandırma lafı, dolandırma Karagöz'üm. Kitapların hiçbirini okumadın değil mi? Ya okudum ah. Benim, hem benim kitap okumama gerek yok. Öğrenci miyim ben ya? Hah, bari şöyle deyip de... ...kendini dinleyenlerin gözünde iyice küçültme efendim. Kitap okumanın yaşı zamanı mı olur birader? Allah zamanı olur. Benim kitap okumaya hiç zamanım olmuyor. Üç saat televizyon seyredeceğini, iki saat seyret, bir saatini de okumaya ayır. En son hangi kitap okudun birader? Cin Ali'yi mi bitirdin? Hayır, Ayşegül piknik deyi okudum. Allah'ım Rabbim, Sen de kendini beğenmiş bir adamsın be. Kendini beğenmiş mi? Evet, kendini beğenmiş. Durmadan ya bana öğüt veriyorsun ya da akıl. Benim senin aklına öğüdüğüne ihtiyacım yok birader. İyi efendim, iyi. Özür dilerim. İstersen bundan böyle değil sana öğüt vermek, Selam bile vermem. Dur, dur, dur, dur. Hemen bozulma Hacı Tamam, senin öğüdüne de, aklına da ihtiyacım var. Ama en fazla dostluğuna ihtiyacım var. Sağ olasın Külhan. Benim de senin dostluğuna ihtiyacım var. Aa, sağ ol, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ben dayanamıyorum, eve gidiyorum acıvat Hadi bana eyvallah. Peki efendim peki. Bugünlük hak dostum programı burada bitti. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. <gülüyor> Buyur abi sen. <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Yazan Serkan Öztürk. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çifti. Abi Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü <gülüyor> <gülüyor> yapmayın stüdyodayız <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor>